93. Konu, Hazreti Peygamberin Esad bin Zürare ile Zekvan bin Abdikays'ı İslam'a davet etmesi Esad bin Zürare ile Zekvan bin Abdikays Mekke'ye geldiler. İkisi de Utbe bin Rebiye'ye hakem seçtikleri bir dava için gelmişlerdi. Orada Resulullah'ın şanını, şöhretini işitince Resulullah'a geldiler. Rasul i Ekrem onlara İslam'ı arz etti. Onlara Kur'an okudu. İkisi de Müslüman oldu. Böylece Utbe bin Rebiye'ye yanaşmadan Medine'ye döndüler. Onlar İslam'ı ilk olarak Medine'ye getiren zatlardır.